İsmet hazır mısın? Urfa, Urfa Siverek'te görmediğin <gülüyor> sertlikte konulara gireceğiz. Suruç'ta görmediğin sohbetlere gireceğiz İsmet. Çok ağır konulara gireceğiz. Hakikaten nefsimizin çok paklanacağı değil, mahvolacağı Mahmut bir sohbet. Özellikle namaz vakitlerinde koltuklara rahat oturanlar bugün burada çok rahatsız olacaklar Fatih. Belki çıktığında ulan bu hayalhanemi güler yüzlü diye getirdiler. Bir daha gelirsem şerifsizim diyecekler. Çok rahatsız olacaklar abi ama inşallah nefsimize çok faydalı bir ders olacak. Neden? Çünkü abi biz nereden bakacağımızı bilmiyoruz İzzet. Doğru mu abi hadiselere? Şimdi İzzet bir şey soracağım. Size bir bıçak gelse yani bıçak yiyeceksiniz. Bu sizin için iyi bir olay mı kötü bir olay mı kardeşim? Bilen nasıl bir olay bu? Bıçak yemek. Ha? Var mı iyi olay diyen? Var mı abi? Bir deneyelim. İlker. Nasıl, nasıl bir olay? Eyvallah. Sen Spartalılara benzeceksin ya ondan sonra. <gülüyor> Nasıl abi? Zahir iyi bir olay mı abi? Çok güzel, çok güzel. Tebrik ediyorum. Abi şu bıçağı yolda bir tane gaspçı İsmet sizi sıkıştırsa sizi bıçaklamasın diye adama ne yaparsınız Ver Para verirsiniz. Ama bir kanser hücreniz olsa doktor sizi bıçaklasın diye bu sefer doktora para verirsiniz. Doğru mu abi? Demek ki bizim hadiselerde önemli olan kısım ne? Biz yediğimiz bıçağı Başımıza gelen hadiseleri bir gaspçı mı bize yaptı yoksa bir doktor mu bize yaptı yani hangi elden geldiğini bilemiyoruz Levent abi Bilemeyince ne oluyoruz abi depresif oluyoruz manik depresif oluyoruz obsesif oluyoruz bunalımdan bunalıma giriyoruz kendimizi parçalıyoruz mahvediyoruz neden abi Çünkü başımıza gelen hadiseler kimin eliyle geliyor Kaan abi bunları bilmiyoruz yani eğer bu hadiseleri Cenab-ı Allah yarattı Allah bize getirdi bu hadiseleri. İşte hangi imtihan için geldi bulup mülazalara girmiyoruz değil mi Bilal? Ne yapıyoruz biz abi? Sebeplerde boğuluyoruz. Sebeplerde boğulunca Taceddin elimizden şükür gidiyor. Elimizden bu konulara nasıl bakacağımız gidiyor. Ama bunların geldiği ele bakarsan, yahu evet bu hadiseleri bu kainatı yaratan zat benim başıma getirdi diyorsan abi, Oğuz birden münkeşif bir hal alıyorsun. Ne demek biliyor musun abi? Her dokunduğu yerde bir mana çıkaran Ali, ve hayatın çok şükürlere vesile oluyor ben mesela geçenlerde bir tane belgesel izledim Bedir abi belgeselde bir baktım bir tane deniz atı ulan bir doğuruyor binlerce polo diyor, diyor abi nasıl doğuruyor? işi kötü yani doğuran erkek dedim ki yarabb sen Bedir abiyi deniz atı yapmadığın için sana şükürler olsun <gülüyor> ya düşünsene ya ya Bedir abi ya gözümde idol adam ya Bedir abi hayırdır sorma çocuk var falan <gülüyor> ya Bedir abi Abi akşam çaya gidelim. Mi? Hanım müsaade etmiyor. Çocuk taşıyorum diye. <gülüyor> Hanım bacaklarım. Ya Bedir abi her şey zıt ya. Ya abi şimdi düşün, düşündüm düşündün mü öyle? Ya dedim elhamdülillah dedim. Yani bu halden bile abi insan şükür çıkaracak bir hadise buluyor elhamdülillah. Bir daha bir şey şu boyutu var. Mesela böyle Risale-i Nur'u günlük okuyan insanlarda yaşadığı bütün hadiselerde acaba Allah burada ne mana çıkarmak istedi benim hayatım için? Sürekli böyle düşünüyorsun Kaan abi. Geçenlerde bir tane tanıdığım abi içeriye düşmüş hapishaneye yani, o dışarı çıktı, onunla bir vesileyle konuştuk abi. başına talihsiz olaylar geldi. İsmet bir yıl içeride kalmış, bir yıl. Dedim ki kardeşim, bir yıl boyunca ne yaptın dedim. Ben Üstad Risale-i Nur'larda biliyorsunuz 27 yıl zindanlarda gezmiş Muhammed Emin. 27 yıl boyunca Üstad'ın böyle bir hayatı geçtiği için ne zaman böyle bir hapishane duyuyum aklıma hemen kabir geliyor Mert. Üstadımız 27 yıl hapishanelerde biz acaba kabirde ne yapacağız diye dedi ki abi 13 kişiydik dedi. <gülüyor> Dışarı bahçeye çıkıyor muydunuz dedim? Çıkıyorduk dedi. Nasıl bir bahçeydi dedim? Kaan abi ne dedi biliyor musun? 7 adım enine 9 adım boyuna dedi. Başka sayacak bir şey yok ki abi. 7 adım en 9 adım boyuna. Ben var ya Tacettin. Diyorum ya Rabb kabir nasıl acaba? Ya böyle çok fena oldum. Bir de Akşam vakti konuşuyoruz biliyorsunuz gafletten arınır insan, telefon olmaz, fatura derdi olmaz, acayip bir halde. Daha sonra Rıdvan, dedim ya böyle içeridekilerin böyle yaşadığı çok ciddi bir bunalım hali falan oldu mu dedim, bir dert hali. Kahan abi dedi ki, içeride bir tane çocuk var dedi, çok da delikanlı bir çocuktu dedi. Ne demiş biliyor musun Bedir abi? Kardeşim demiş, beni şu kapının dışarısına koysunlar, sadece ve sadece. Ama sadece bana 30 saniye versinler, arkamdan tarasınlar, atom bombası atsınlar, bir daha asla içeri sokamayacaklar diyor. Dedim ki vallahi kabrin aynısı. Allah kabre koyacak diyeceğiz ki ya 30 gün daha ver, vallahi tüm namazlarımı kılacağım. Var mı geri dönüş? Var mı Fatih geri dönüş? Ne kadar benziyor değil mi kardeşim kabir hayatına? İnsana anjiyo tesir etmezse kan abi artık ne gerekir ona? bypass gerekir. Ben de bu hakikatleri kendi nefsime daha çok kabullensin diye Bedir abi bypass hükmünü de yapıyorum. Aklıma geliyor sürekli sosyal hayattayız, ictimai hayattayız. Mallar, mülkler şu nasıl olacak, bu nasıl olacak? Aklıma Karun geldi abi. Fatih Karun benim tanıdığım en zengin kapitalist. Doğru mu abi? Ve öyle bir malından, mülkünden bahsediyorlar ki bilen sadece malının anahtarını develerle taşıyorlarmış. Peki nerede Karun? Karun'da, malı da, yerin dibinde. Acaba kaç tane planı vardı o servetle değil mi kardeşim? Çağatay planı olmaz olur mu hiç? Kaç tane planı vardır? Dörtte üçüsü olan dünyada planlarınızın sular altında kalma ihtimali çok yüksek Özgür kardeşim. Bir gün beyninde 40 bin planla birden gömeller adamı. Sonunda bir bakmışsın Mahmut ne olmuşsun biliyor musun? Hiç olmuşsun kardeşim. Usta'nın bir talebesi var abi. Ceylan çalışkan abi, Can abi biliyorsun. Bir gün Ceylan abi dünyaya çok meyletmiş bir tanesiyle muhabbet ediyor. Adam anlatıyor böyle işte yaptı, işte yaptı, işte şuradan malı satacağım, buradan alacağım, buradan şöyle yapacağım diyor. Ceylan abi diyor ki abi, üstadın talebesi. Peki daha sonra ne yapacaksın kardeşim diyor. Abi daha sonra aklımda 3-4 tane fabrika planı var, onları kuracağım diyor. Peki daha sonra ne yapacaksın diyor? E daha sonra buradaki yerel belediye seçiminde belediye başkanı olma niyetim var diyor. Peki sonra ne olacaksın diyor? Sonra milletvekili olma niyetin var. Sonra ne olacaksın? Abi ne olacağım? Bana bir başbakanlık, cumhurbaşkanlığı yakışmaz mı? Peki sonra ne olacaksın diyor? Hiç diyor. İşte biz şimdiden o mertebedeyiz kardeşim diyor Ceylan abi. Peki sonra ne olacaksın? İyi de Mehmet kardeşim, bak buraya ne güzel çayımızı içmeye, sohbet dinlemeye geldik. Doğru mu da? Ne gerek var bu kadar canımızı sıkıyorsun. Ne gerek var bunları anlatıp anlatıp duruyorsun. Kaan abi bazen bütün koşullar uygunken bile insan nefes alamaz. Kız derdi bir yerden bastırır bedir abi. İş derdi bir yerden bastırır. Patrona akıcık olmuştur Taceddin patronla derdi ayrı yerden bastırır. Bakar artık eskisi gibi rızkı gelmez o ayrı dertten. Annesi babası yatalaktır o ayrı dertten. Sınavlara çalışıyordur KPSS'ye, LYS'ye, YGS'ye o ayrı bir dertten. İş yerinde arkadaşların, patronunuzdur ayrı dertten. Çok ciddi sağlık programı yaşıyordur ayrı bir dertten. Abiler sizden şu an rica ediyorum. Çok ciddi konsantre ol Fatih. Hangi derdiniz varsa. Abi şu an düşünmenizi istiyorum İsmet. Size hayatta en çok bunaltan. En çok üf yeter tak etti canıma dedirten. Hangi derdiniz varsa derdinizi alın Fatih. Ve kardeşim burayı dinleyin. Ey şükrü bırakıp şekvaya, şikayete giren hasta. Şekva bir haktan gelir, senin bir hakkın zayi olmamış ki şikayet ediyorsun. Şikayet neden gelir Ali? Bir hakkın olması lazım. Doğru mu? Hakkın olmadan ilk şikayet edebilir mi? Edemez. Yeryüzünde abi 10 üzeri 70 adet atom var. Bu atomların farklı farklı kombinasyonlarıyla taş olmuş, farklı kombinasyonlarıyla kaan abi olmuş, farklı kombinasyonlarıyla hücre olmuş. Yeryüzündeki on üzeri yetmiş adet otomun kombinasyonlarıyla oluşan bu malın mülkün Hiçbiri senin hakkın değil Fatih <gülüyor> Fatih gelirken bir yere fax çektin mi? Beni Suriye'de doğurmayın Türkiye'de şu babanın şu ailenin çektin mi kardeşim? Peki annen baban giderken gitmelerine mani olabildin mi? Abicim Gelirken sen getirmediğin Giderken de gitmelerine mani olamadığın için Bunlara benim değemezsin Doğan. Benim diyemediğin şeyden Bedir abi hak talep edebilir mi? Hak talep edemezsin. Can abi hak talep edemediği şeyden şikayet edebilir misin? Şikayet edemezsin. Telefon senindir, telefonunu kurarım. Kardeşim vermen lazım parayı, şikayet edersin. Sen bile senin değilken, verilen mal mülk senin değilken bugün abi Bosna'da, Suriye'de tek duası Ya Rab bari bugün anneme tecavüz etmesinler. Diye dua eden bir çocuk olabilirdin. Arabanın vitesini beğenmiyorsun. Keşke otomatik olsaydı diye. Neye şikayet ediyorsun kardeşim? Sen fax mı çektin geldin bu babanın soyadıyla? Faks mı çektin geldin bu kadar rahat bir ülkede? Fax mı çektin yarabb beni savaş olmayan yere gönderme diye? Fax mı çektin çocuklukta öksüz yetim, bırakma beni diye? Gelirken sen getirmediğin, giderken gitmelerine mani olamadığın için bunlara benim diyemezsin Mahmut. Benim diyemediğin şeyden hak talep edebilir misin? Edemezsin. Hak talep edemediğine şikayet edebilir misin Fatih? Şikayet de edemezsin. Devam ediyor. Abi dikkatleri buraya verin. Belki senin üstünde hak olan çok şükürler var. Sen o şükürleri yapmadın. Bir düşünelim bakalım Fatih. Hangi şükürler var da üstümüzde onları yapmadık? Fatih bir gülün tohum halimi daha güzel yaprak halimi kardeşim. Tohum hali mi? Hangisi daha pahalı? Tohum. Yaprak hali daha pahalı. Tohum bir avuç alırsın, yani açmış bir hal demek istiyorum. Gülün açmış hali, yaprak derken yanlış söyledim. Açmış bir gül daha pahalı değil mi? Mesela satıcılara gittiğinde açmış gül satarlar değil mi abi? Özel günlerde insanlar gülü alır falan. Değil mi abi? Açmış gül daha kıymetli yedir insana. Peki Bedir abi, açmış gülün tohum halinden daha kıymetli olduğunu anlamak için iki halide bilmemiz şart mı abi? Evet şart. Peki iki halde bakalım. Sende ne var Salman? Kol var. Peki bunun tohum haline bakalım. Nedir abi? Kolsuzluk hali. Kardeşim kolsuzluk halini düşünüp bugün kolunun varlığına şükrettin mi? Şu marketimden, şu dükkanımdan müşterimin istediği malı bu kadar rahat kolumla indirebiliyorum, arabayı kullanabiliyorum dedin mi abi? Dedik mi abi? Bir ayağının varlığıyla yokluğunu Bedir abi kıyaslayıp ya bugün de ayağım var elhamdülillah dedin mi demedin mi abi? Dedin mi? Ya o elhamdülillah. Benim altında arabam var. Arabasızlık ne demektir? Şimdi anlıyorum deyip şükrettin mi Fatih? Şükrediyor mu sence ziya insanlar? Şükretçiler trafikte bu kadar kavga, bu kadar dövüş olur mu abi? Ayaklarınla 3 saatte gideceğin yere Cenabı Allah'ın ilham ettiği beyinlerle yaratılan bir arabayla 20 dakikada gidiyorsun. Trafikte 3 dakikada daha gecikmeye tahammülün yok. Ona küfür ona var mı? Doğru mu kan abi? Kendimizi kaybediyoruz. Rahat evlerde, rahat televizyonlarda, rahat koltuklarda, izleyebildiğin maçlarda, anasına küfretmediğin futbolcu kalmadı. Hepsi çatır çatır gıybet hakkını alacak, biliyor musun? Şükür mü bu? Futbol örneği ne kadar oturdu değil mi Özgür kardeşim bize? Değil mi? Melo'yu öbürü bilmem ne olsun, öbürü bilmem ne olsun. Ben çok anlamıyorum, isim bilmiyorum. Femine, Filipe öbürü bilmem ne olsun. Ne olacak? Nasıl ateş odunu yer bitirir, gıybet dahi salih ameli yer bitirir. Şükür ediyor muyumuşunuz Levent abi? Değil mi abi? Etsek abi dilimize sahip çıkardık, tavırlarımıza sahip çıkardık. Belki arabamızı bir hafta koyardık evin önüne, ulan yürüyeyim dolmuşa bineyim de şükürle öğreneyim derdik. Geçen Levent abi senden özendim abicim. Biliyorsunuz Levent abi ayaklarını kullanamıyor. Sınıftayım abi, şöyle oturuyorum Levent abi, sen geldin aklıma. Dedim ki ya şu Levent abi gibi acaba Allah yaratır yaratabilir mi? Ne var ya bir damar. Allah için damara da gerek yok abi. Ol demesiyle olur yani bacak kullanamam. Dedim ki Levent abime haline bakayım, Tom haline bakıyorum abi çiçek haline kıyaslayacağım. Levent abi ayağımı attım, oraya koyuyor olmuyor, buraya koyuyor olmuyor var ya beş dakikada kafayı yiyordum. Dedim ki önce elhamdülillah dedim, sonra Levent abime bin maşallah bin Allah Biliyorsunuz Levent abi ayaklarını kullanamadı halde eksiksiz sohbetlere gelen bir insan hani bazı kardeşlerim mal varlığı çok olduğundan yönetemeyip sohbeti namaza falan ihmal ediyor ya he o abimin ayakları yok öyle gelebiliyor namaza ah be abi şükrün en meylediyon özelliği ne, nedir abicim namazdır değil mi namaz kılmayan bir insan isim neydi abicim isim neydi abi mahsun. mahsun abi namaz kılmayan bir insan Rabbinin imandan sonraki en önemli emiri Ben şükrediyorum derse Yalan olmaz mı mahzun? Secde seni orada bekler Sen gider başını orada kirletirsin Onun abuzlarını kirletirsin Günahlarını bile meleklere yazdırıyor Biter mi bunun şükrü Doğan? Bir daha cümleyi alıyorum Belki senin üstünde hak olan çok şükürler var. Yapmadın. Yapmamışız değil mi İsmet? Ah kardeşim. Cenabı Hakk'ın sana hakkını vermeden haksız bir surette hak istiyorsun gibi şekva ediyorsun, şikayet ediyorsun. Sen kendinden yukarı mertebedekileri sıhatli olanlara bakıp şikayet edemezsin. Cümleler ne kadar benziyor bize? Öyle değil mi izzet ya? Abiler ben çevremde çok ciddi esnaf arkadaşım var Özgür. Esnaf kardeşim, esnaf abim var. Ve bunlarla uzun süreçlerdir beraberiz yani. Böyle bir gün, iki gün değil. Uzun süredir tanıyorum. Ne zaman masada yemeğe otursak hepsini demiyorum. Ama ciddi bir kesimiyle böyleyim hakikaten. Neden bunu söylüyorum Fatih? Üstad ne diyor? Omuzumdaki akrebi söylene rahmet. O baptan dinleyin abi Ne zaman yemeğe otursam işler batıyor, güçler kötü gidiyor, piyasa bah olmuş. Abi yıllardır beraberiz. Ne araban eksildi ne evin azaldı. E sürekli malvarlığın üstüne malvarlık biniyor. Bu nasıl bir şikayet ben anlamıyorum yani. Ne oluyor abi bu? Bak tekrar cümleyi okuyorum. Sen kendinden yukarı mertebedekileri saatli olanlara bakıp şekva edemezsin. Ne yapıyormuş kardeşim? Yukarıdakilere bakıyor. Uff Türkiye birincisi adama yetişemedim ona yetişim. Ya Suriye'de ekmeğe muhtaç adam olabilirdin ya. Neyin kafasını yaşıyorsun birader ya? Bu ne şükürsüzlük ya? Ben anlayamıyorum. Ne şükürsüzlük bu bizdeki ya? Belki sen kendinden sıhhat noktasında aşağı derecelerde bulunan bir çare hastalara bakıp Recep kime bakacakmışız? Aşağı derecelerde bulunan bir çare hastalara bakıp şükretmekle mükellefsin. İlker günün sözü geliyor. Bunu unutmayacağız. Tamam mı kardeşim? Bak bunu unutmuyoruz. Senin elin kırık ise kesilmiş ellere bak. Ne diyor Bilal? Senin elin kırık ise kesilmiş ellere bak. Ne diyor Kaan abi cümlede? Üstad diyor ki tekrara sabit kılar. Kesilmiş ellere bak. Kardeşim bir de sen tekrarlar mısın? Senin elin kırık ise kesilmiş ellere bak. Levent abi bakalım mı? Elimiz kırık değil mi? Abi derdini getiriyor musun aklına? Patron, iş, iş. Ayağımı kullanamıyorum, onu böyle yapamıyorum. Sınavlar ne olacak? Bütün derdlerinizi getirin abi. Ne diyordu Kan abi cümle? Elim kırık ise kesilmiş. Kesilmiş ellere bak. Bir bakalım bakalım abi. Annemizin yaptığı yemeği beğenmiyoruz değil mi abi? Her gün tavuk döner tavuk döner. Yeter be. Tak etti canıma. Her gün tavuk döner mi olur Kan abi? Yeter, bu yemek şirketini de değiştireceğim. Tuzunu beğenmedim, yağını beğenmedim. Ah Muhammed Emin! Bizim beğenmediğimiz yemeklerin belki rüyasında görmemiştir Kaan abi bugüne kadar. Biz acaba o şükürsüz oluyor muyuz, olmuyor muyuz? Ah abicim, ah! Evini beğenmezsin ya, üçüncü çevre yolunda en güzel yere taşıyacağım. Niye? ana yolun sesi seni rahatsız ediyor. O ise, evi bile yok, elinde iki parça ekmek. Tek derdi bu. Hani karılar, kızlar, sefahat. Son nokta ya, hani şu restoranı beğenmiyorsun, öbür restoranda oturup 200 milyon vereceksin ye emeğe. İşte bu amcam evine belki kuru ekmeği bir gün getiriyor, belki bir gün getiremiyor. Hani senin gittiğin tatilde sıcak su havuzu yok Levent abi, hani kaydırak yok, ya çocuğun bu yaz havuza giremedi diye isyan ediyor ya, bunların oynayacak yeri burası, savaşın çaburu. Hani sevdiklerine evden çıkarken bağırıyorsun ya sürekli umut. Yeter be anne, tak etti canıma. Ulan baba mısın lan, bir gün var ya senin de gırtlağını keseceğim. Onun hayatında sarılabileceği biri kalmamış. Bütün sevdikleri mezarda ziyaretine gidiyor. Başka bir çaresi dahi kalmamış. Hani sen o bacaklarınla namazını kılamıyorsun ya. <gülüyor> ah, hani baban kızar ya içlerini geciktirdin diye. Hani senetlerini yetiştirmen lazım. Abi bildiğin gibi değil. Bizim işlerimiz çok yoğun. Haşa! Cenab-ı Allah beni yaratırken işimin yolunu hesaplamamış, haşa! Hani o ayakların var ya namaza gitmeye. Hangi ayak ya? Bir damarlık işi olan ayağın mı? Hani sohbete gelemiyordun ya, hafif yağmur yağıyordu, yürüyemiyordun. Mahmut! Hangi ayak Mahmut? Sevdiklerinin kıymetini bilemeyen? Ölümenin belki diyorsun? Bakyon sabah oluyor. Bugün sağ gene diyorum. Zor. Yalnızlık çok zor. <gülüyor> Her gün makarna sıkıyor değil mi abi? Yemeğin tuzu. Anne yeter be. Nedir bu yemek? Senin yemek dediğini çöpte arayanlar var kardeşim. Kolun kırık ise kesiklere bak. Şu resim bitirdi beni Mesut. Allah bize vermedik ne bırakmış ki? Işıklar altında onu alabileceğimiz mekan. Çayımızı, yemeğimizi. Hanginiz acıksanız mutfağımızda ekmeğimiz yok. Bir ama namaza gidemeyiz. Biz Allah'ı anlatan kitapları, iş, faturalarımız kadar okuyamayız. Allah bizde menkübelerde, dedemin dilinde. Senin adını masada spesiyel olarak saydığın menüleri bu çocuk daha rüyasında görmemiş onun tek derdi birisi kurtlu, kurtsuz, ıslak, yaş, küflü bir parça ekmeği çöpe atsın çöpe atsın da elim uzatayım bari gırtlağından geçsin, tek derdi sen hanıma kızıyorsun ya yemek kötü diye onun böyle bir derdi olamıyor kardeşim ah mısır, ah hiç değişmedin, sürekli zindanlarına Yusufları alıyorsun, sürekli. Şimdi de masumların gırtlağını asacaksın. Ama biz dilde sana acıyıp, sosyal hayatta amelimize yansıtamayan hala işle, güçle boğulmuş insanlarız. Ne anlarız seni? Nankörlüğümüz neden Ahmet? Neden kılamıyoruz namazları? Mısır'da idam edilmiyoruz diye mi? Ah ihtiyarlık, ah! Eğer şimdi karşılaşsaydım, bana diyecektin ki o dönek gençliğine dikkat et! Öyle bir yerde satacak, öyle bir yerde elini ayağını kullanamayacaksın ki, nevrin dönecek diyecekti bana. Göremedim. Mankörlük ettim Fatih. Ah! Çocuğuna bağırırsın ya eve gittiğinde. Onun bağırabileceği bir çocuğu kalmadı. Artık çocuğu mezarda Fatihasını okuyup kumatabileceği biri bile yok. Üzerine mecburen taş örtüyor taş. Savaş gördük mü? Savaş görmemiş bir milletin çocukları cehennemi yeteri kadar anlayabilir mi? Emin değilim abiciğim. Yatağım eskidi be baba. Yeter bu rahatsız ediyor. İstikbal'den ortopedi al, boynum tutuldu yeter. Ah şükürsüz nefsim. Ah kafir nefsim. Hangi yatağı beğenmedin? Hangi döşeye beğenmedin? Onun üstünü örtecek annesi yok. Annesi Ne şükürümüz şüz mü şüz deme İsmet. Belki bitiyiz Hani o güzel güneşi gördüğün yerlerde işlerin çok yoğun ya kardeşim, namazı kılamıyorsun. Onlar yerin binlerce kilometre altında kalıyor. Niye kılamadın bu sefer? Fazla bal mı satacaktın? Oyuncaklarını beğenmiyorsun değil mi Bedirhan? Sıkıldım arkadaşlarla hep aynı kafeye. İşte hep sıkıldım aynı eğlence yerleri. Gezilecek yer mi kalmadı bu Türkiye'de? Onun oynayacak oyuncağı yok kardeşim. Elin kırık ise, kesilmiş ellere bak. Görüyor musun abi kesilmiş elleri? Annem baban, bağırıyor musun Mahmut? Azarlıyor musun? O annesi babasını özlediği için mezarın ortasında yatıp sarılıyor. Bir savaş çocuğu. Hey gidi anne baba. Hey. Ayakkabım eskidi be. Yeter. Bu eskimiş ayakkabıyla daha ne kadar idare edebilirim ki? Görmüyor musun son model arabadan iniyorum, bu ayakkabıyla görseler rezil olurum. Bu gördüğün ayakkabı, Suriye'de çocuğu olmayan bir ayakkabı. Ayakkabısı olmayan bir çocuk demiyorum dikkat et. Çocuğu ölmüş, çocuğu olmayan bir ayakkabı. Kaan abi, yadigar kalana bak. Çocuğunda Allah'ın istediği zaman alır. Belki bir ayakkabı bile bırakmaz arkasında musun? Şişmiş göbeklerimizle özür diliyorum. Vallahi özür diliyorum. Affedin. Şişmiş göbeklerimizle dua edemiyoruz. O bulamadığı kuru ekmekle dua ediyor. Ne kadar dua ettim bugün kardeşim? Evet beni yaratan Yarab! Sana geliyorum derdi bir dökmeye, namaza, seni anlamaya geliyorum. Senin gönderdiğin Kur'an'ı okumaya geliyorum. Senin resulünü tanımaya geliyorum. Futbolcuları daha çok tanıyoruz. Geç. Tek oyun sahası askerlerin yanı olan çocuklar. Benim babam var ya şu soyadıyla geldi. Şu dükkana girdik mi var ya namımız yürür. Kaç kere duydun abi bunları? Çocuğunun yanında rezil olmak zorunda kalan bir baba. Baban, savaşta suratın orta yerine dipçik yemiyor diye bir soyadınla gururlanıyorsun. Ne bu gurur ya? Kimin malısın kardeşim? Soyadın kaç yılda işine yarayacak? Babanmış, Mahmutmuş, Faça Remzi'miş. Şu hale seni düşürmeyen Allah değil mi? Bir savaşta esir edilmiş bir çocuk. Ey beyefendi! Beş dakika fazla sıra bekleyince krize giriyorsun. Esir edilmiş oyun bir çocuktan bahsediyorum. Çok iğrenç geldi değil mi görüntü? Kanlı. Bakamadın değil mi Bilal? Ağrına gitti değil mi? Sevdiğimiz kucağımıza kanlı verilmedi diye mi şükürsüzüz abi? Çocuğunu böyle düşünsene Kaan abi. Dersin ki bana verdiğin tüm nimetleri Yutacağım demirleri, betonları dahi tekrar kusacağım yeter ki bana evladımı geri ver. Bu film bir kere çekilecek Özgür. Ailesiyle savaşta ortada kalmış. Evin küçük geliyor değil mi kardeşim? 150 metrekareye sığamıyoruz. Kardeşimle aynı odada yapamıyoruz. Ey kardeşim ey. Annen baban. Onun savaşta bulabileceği anne babası kalmamış, sığınacağı bir evi kalmamış, senin tek derdin saçımın önü uzadı biraz daha berberde kestireyim mi? Onun tek derdi bile kalmamış. Dertlenebileceği bir sebep yok Mahsun abi. Düşünebiliyor musun? Nasıl görüntü? Levent abi çok ağır mı geldi görüntü? He? Kesik bacak, kanlı bacak. Kötü mü geldi? Bakamıyor musun Meder abi görüntüye? Çok ağır mı geldi? Yüreğe mi işledi? Bacağın var ne yaptın Hamdi? Allah için kaç kere eylemde sarf etti. <gülüyor> Yoksa namaz bile kırmıyor musun? Kırmıyor musun? Ne oldu? Kız arkadaşın mı küsecek? Çevren laf mı edecek? Allah bacağını almadı diye mi bu körlük? Eli bacağını. Eh! Kardeşiyle aynı odayı bile paylaşamayanlar. Kardeşiyle canını paylaşan bir abla. Tek derdi o ağlamasın da ben ağlayayım. Ah! Ah! Kardeşini ellerinle toprağa vermek. Ama cenazene yüzlerce adam gelmeyecek. Kefen param bile olmayacak. Eve gidip onu yıkayabilecek su bile bulamayacakken. Hey gidi dünya. Ne nankörmüşüz değil mi okanım? Sefahatte, rahat arkadaşlarla Bacaklarımızı öyle kullanırken Bacağı olmayan bu gençler Ah Muhammed Emin, ah! Senin kolun kırık sağ kolu, kesiklere bak Bakamıyoruz ki Önümüzden geçen Lamborghini'ye bakmaktan Savaşta Vuruldun Bakanın yok Yanından geçip acayanın yok Ateşi yükseldiğinde sana acıyan annen yok. Ah kardeşim. Dört bin tane şehit çocuk Suriye. neyinden nankörlüğünü yapıyorduk ya? İş için sorun mu çıkarıyordu? Patronu problemi mi çıkarıyordu? Tek sığınağı babasının omuzu kalmış. Sen rahat evlerde rahatsız mı şükürsüz mü davranıyorsun hala? Yüzünü mü beğenmiyordun? He? Makyaj mı yaptıracaktın? Saçın çok mu uzadı? Rahatsız mı oldun? Ya ben telli telli dışarı çıkamam mı diyorsun? Yüzün gözün böyle olmadı diye bir tek derdimiz Bedir abi. Ne oldu? Saç mı dökülüyor? Rahatsız mı oldun? Neyimizden şikayetçiyiz Mert? Neyimizden? Of of. Sigortamı ödeyemedim. Of. Evi daha güzel yere taşıyamadım. Of ulan of. Araba alamadım. Niye bu kadar acı? Çünkü bu davayı kaybedersen sonsuzu kaybedeceksin kardeşim Resimleri seçerken çok kötü oluyordu insan Kaan abi Böyle bakınca çok daha kötü oluyormuş Şükretmediğim zamanlarda Sabrımın yetmediği zamanlarda Mahsun Duha suresinden bir ayet geliyor bana Ve zamanı geldiğinde Rabbin sana kalbindekini verecek. Seni hoşnut kılacak. Allah söylüyor abi. Ve o Allah'ın rızası için el Fatih.